İslamdır rahim. Konumuz taha suresi ve Hazımberin İslamı. Hazımberin İslamı Müslüman olması, İslamda bir inkılap oldu İslamda. Hazımber onu der Önce inşallah bu sureye bir bakalım, baştan biraz inşallah, sonra konuya geçelim inşallah. Rahim, taha Bu süre Taha diye başlıyor. Bunlara Hurufu mukatta deniyor huruf Hurufu mukatta deniyor. Huruf harfin çoğulu. Mukatta kesik anlamına geliyor. Yani birleşmiyor. Mesela tıb, hevru yapılmıyor böyle. Hamim gibi, hevlamim gibi harfinde tek okuyor bunlar böyle. Bunların anlamı bilinmiyor. Bu da bir şifre. Mevlamız da Rüs'ü peygamberimize. Bilmiyor. Bazı müfessiller bunlara manalarına kalkmışlar. Ama bir tahmin olarak yapmışlar. Vermek daha iyi böyle. Aleyk buyuruyor, Aleyk Muhammed Aleykili Kur'an-ı Teşkâ. Mevlamak'ın aklından buyuruyor Kur'an-ı Teşkâ. Halbim Muhammed'in bir sıra Kur'an-ı Kerim'e sıkıntı kalmaya indirmedik. Ma enzelne aleykülkuran'e diteş Kuran sana böyle meşakkat yani böyle Hı. dar sıkın indirmedik. Peygamberlerimizin zetere Mekke mükerremede peygamberlik olarak verildi. peygamberimize. Peygamberlik verilir. On makam kazanılmaz. Yani bir evliya milyonlarla yıl yaşasa, evlilik haliyle Allah kulu kesse, yine o makamına çıkan makamda. Yani peygamberlik, çok farklı bir makam, çok farklı bir makam peygamberlik. Bunlar ezelize verilmiş bunlara, ruhlara verilmiş bunlara. Verilmiş. Peygamber Aleyhisselam adetleri de gayet yumuşak huylu peygamberle. Yani halim, selim, Önüne bakıp yürüyen, bir kancayı incitmeyen bir yapıda. Aleyhisselam Hazretleri. Kime peygamber oluyor? Mekke canavarlarına. Mekke canavar. Vahşi. Böyle. Üst kızını dirili diri göbecek kadar acımasız. ya düşen uzak böyle? Nasıl gömüyor kızarını? Kızı biraz yürümeye başlayınca Arda babacığım falan diyen başlayınca kendi giden mekken dışında bir çukur kazıyor. Kızını alıyor, gel kızım sebebi gezireyim diye böyle. Getiriyor kızını, baba ha kız ne başı çukurdayı bile. Kızı bakarken akran bir tekme bulu atıyor bu çukurdayımlar. Kız baba can diye bağırırken üzerine toprak atıyor, taş atıyor, dirildir gömüyor. Yani bunu hayvan yapmıyor tabii, yapmaz böyle. Bir tavuk mesela kepe saldırır. bir için böyle yani böyle. Bir kuş yavrusu için kartal saldırmadı böyle böyle. Yani bu kadar canavarlık yani hayvan hayatında dışında aşağı bir tip bir toplum bir kabile mekiaka böyle. Oraya kim peygamber oluyor? Şayet yumcaet yumuşakmadan böyle böyle. ve kalp kırmaya bir şey terbiyodan. E, peygamberin görevi istesin yap değil mi? yap yapacak onu böyle. Yapacak onu. Peygamber işi gidiyor yanıyor böyle. Anıtmaya çalışıyor. Gece gündüz yolda nerede olsa arkadaş şey yapıyor. Devamlı alnı tepki böyle. Hakaret böyle. Zulüm böyle böyle. Esabına muazzz işkin yap hesabı yapıyor böyle. O Peygamber sözler böyle. Camdan şey böyle. Çok sıkılıyor, daralıyor. Peygamberimiz bir de bunun dışında ibadeti, çok ibadet peygamber. İbadeti Geceye de namaz kılardı. Ayakları, şişe ayaklar, ayakları, toplamaklarım. Çok kıyamda ayak durdu şimdi namaza böyle. Gece ibadet, gün de ne cihat, bu şekilde. Hatta bir açı Cebih Aleyhisselam de ya Resulallah dedi böyle. Ya Resulallah. Bak bu üzme kendini bu kadar dedi böyle. 10 yani, dakika varsa nefis dakika varsa ne buyurdu böyle. Belan buyurdu. Habibim bir sıra konu kerimi böyle meşakkat ediyoruz. Zahmette kalmaya hiç bunu. İlla tezikir eden limen yakşa. İlla tezikir eden. Biri tezikire hatırlat bak. Kimlere? Limen yakşa. Bak limen yakşa. Kimin kalbinde bir haşvetullah, Allah korkusu varsa böyle, kalbinde rikkat deneyim, kalbinde yumuşaklık varsa, yani kalbi, malumede bir duyarlılık varsa kalbinde, veya katı kalpler dışında varsa, onlar için bir Kuran-ı Kerim tezikere, övüt hatırlatma, onu, uyarma onlara böyle, onlara böyle. Demek ki bir insanın kalbi çok katı, zalim, Mesela günümüz eset söyledi mesela böyle, kuleleri öldürebilen bir insan böyle böyle, aç bırakan böyle, çok çürük böyle, bombalayın, neyse bombalayabilen insan o yola gelir mi? Gelmez bu tarafa başta böyle, gelmez böyle. Tenzil men halak al erdi ve sabahat ula. tenzilen mi halak? Tenzilen, kule inmişti melam biri. Bu tenzilerin masa deniyor buna Arapça'da. Bunun fiili mahsup has olmuş diye böyle. Yani Nezele tenzil anlamında böyle. Tenzil de tefil babından tekstil işin. Yani kuran Kerim böyle peyder pey geliyor kuran Kerim böyle. Ayat el geliyor. kuran Kerim. kim tarafından? Mimmena halikal erde yeri yaratan ve sebabatil ula ve gömtü yaratan El-Ula'yı yüce yüce, yüce yüce yaratan. Mevla Hüseyin böyle. İlahi arşiğini inşallah. Hasim'in İslamiyetine tekrar döneceğim ona inşallah. Nübüvvetin beşinci yılında nübüvvet deniyor böyle. Tarih başlangıcı. Eski zamanlarda orta çağlarda, daha önceki çağlarda bir tarih başlangıcı yoktu o zamanlar. Bu olay oluyor. Olaylar tarih başlangıcı oluyor. Mesela Kutluk senesi biraz savaş zamanında ve kabile reisinin ölümünde bu şey oluyor böyle. Bu işin haberin şeşi bilmiş olsa haberin çok, sabirin, çok doğum, bilmiyor böyle. Tarih başlangıcı yok. fil olayı olunca hepsi unutuldu. O böyle sönük kaldı. Fil olayı Burada hepsi geçti Arabistan'da. Fil olayı böyle. Mesela bir olay oluyor. Ne zaman bu olay oldu? Fil olayın da önce, işte iki sene önce bu oluyor böylece. Peygamberimize peygamberlik verildiğine de Müslümanlar buraya bunu aldı bu sefer. Nübüvvet deriyor. Peygamberlik anı verilmek böyle. Peygamberimizin nübüvvetinin beşinci yılı oldu. Beşinci yılı böyle. Bazı esnaf-ı kiram peygamberimize. Ya Allah aradayla böyle. Aradayla dayanamize kalmadı böyle. Namaz kalamıyorlar. Geceli karanlıklarda işte dağda, tepede gez, gez, zor namaz kılıyorlar böyle. Kim Müslüman olduğu bilinsin. Bilindi mi? İçkenceye mu işkenceye böyle. Zulüm, baskı, dövme, hakaretler hatta öldürmek. İki tane şehit verdik. Hazreti şey yaşlı şey hazretleri şehit verdik. Derle yarası Allah'a ne ağlama acaba. Değelim bu as onları şia deyip benim parmağımla oraya gidin. Reisiniz abi şey güzel, hamıştı güzeldi. Oranın hükümdarı adil buyordu. Oranın hükümdarı adil bak. Müslüman diyor, Hristiyan o. <gülüyor> Ama telefon o oranın hükümdarı adil bu böyle. Demek ki İslam yurdu olmayınca bir hırsızlar için gidilebiliyor. Hükümdara adilse, adilse. Mesela günümüzde yok ama bir adil bir hırsızlar var. İnsan hakları var ama insan kim? İşte onda böyle. İnsan kim ama? Orada ayrım değişiyor böyle. Bunun üzerine oraya gittiler böyle. Haz Osmanlı mesela bunlar hep bununla toplandılar ve Kızıldeniz'den gemiyle karşıya geçtiler. Gemiyle Yerkenli gönlü, küçük gönlü onlar. Her an böyle dalga olabilir, bir şey olabilir. Karşıya geçtiler. Gerçekten adı Asame. Adı hükümün adı Asame adı. Onların da ünvanı Necaşi derdiler. Nasıl kral, padişah dönüyor, milik deniyor. Onların da ünvanı Necaşi derdir. Necaşi hükümleri. Adı Asame. Bunlara karşı da bunlara böyle. Hoş bulduk, kabret memleketine, Bunları korudum onları. Kedemir istemiyorum böyle. Saymışsın o tabi gençler böyle. Peygamber Aleyhisselam adetleri o Mekke'de ama. Gidemeyim ben o kadar bak. Onlar gittiler. O zaman orada böyle. O zaman da orada İklam derler. Huzur orada. Peygamber ama gideyim mi Aleyhisselam böyle. Gidemez peygamber. Ben. Yani kesilsin böyle. Orada kalacak meclere böylece. Her şey bir göğüs gayet dar vaziyetinde, sıkıntıda, çilede, taşlanıyor. Her amca Ebu Lef, arkadan taşlar çekilmesine, ayaklarına kanıyor bu durumda. iki kişi vardı Mekke'ye mükerremede, sözü geçen. Orada devlet yok. Kabilesi Ebu Talip ama fazla şey olmuyor kabülerisi o dönemde. Kan yok, hükümet böyle. Kim kuvvetiyse o haklı. Öyle bir durum var böyle. Kuvveti olan. iki kişi var da Mekke mükerremede sözü geçen, ağırlı olan bir Ebu Cehil, bir Amer. Amer diyorum, Azdemir Şimak'tan. Onda Müslüman diye çünkü böyle. Ebu Cehil, Ömer böyle. İkisinin sözü geçiyor. Peygamber Efendimiz Allah'a dua etti o sabah. Allah'ın Ömer'eğinden biriyle Arapça'da Tavli Babı derli bir bab böyle. Birisi söylenir ikisi onlar verir. Mesela bizi de var bu. Ya, mesela aileler bize geldi. Aliler bize geldi. Bir Ali diğer başka şeyir böyle. Ama onunla da böyle. Bana dediğiniz Tavli Babı'da. Çok kullanan Arapça'da kullanıyorum bu. Değil, öyle dua etti. Ya Rabbi Ömer'e'yinden biriyle. Demek ki Ömer Ebu Şehir daha üstün ona demek ki. Onu yazalım peygazı böyle dini kuvvetini ya Rabbi. Tabi biz dışta bir seyirte gerekiyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri otururken Sabah Tebbesi'nin yanında Ebu Cehil yani Ebu Cehil işi, gücü böyle İslam'a saldırmak böyle, böyle bir canlı insan böyle. Ama ne azaltmışsın diyor kabir böyle. Peygamberi görünce başta bir hakaret peygamberimize böyle. Sövme, hakaret, şunlara, bunlara. E tabi peygamberlere muhatap olmaz muhtemelen. Onun göre tebliğ etmek böyle. Bir an önce kafir böyle ona. Gitti Ebu Cehil kafiri. Akşam üzeri Hazreti Hamza. Adam seteri. Peygamberin amcası oluyor kendisi böyle. Peygamberimiz'de falan yaşlıyor kendisi. Az yaşla ağırlık yaş, kenarlarında. Hastamza ava gitti avdan geliyor. O falan yanında. Avdan geliyor. Henüz de o gün Müslüman değildi Hastamza. Ama Kabe'ye saygıları vardı müşriklerin o zaman böyle. Avdan geldi mi önce Kabe'ye tahap edermiş, eve gidermiş böyle. Birkaç tane ufak tefek avda bulmuş. Avcı da bunu severle sak göstermesi de bunlara böyle. O da onları ona saklı bir şey arkadaşlarıma. Gereken kabeye bir cariye yani köle kadın genç bir kadın öne çıkıyor. Ya Hamza biraz dur musun? Ne var? Kaçan tavşan ben de kovalarım diyor. Eker sen diyor. Bak senin yeni Muhammed Ebu Ebubekir bugün bunları söyledi diyor. Sen de yene sahip çıksa ne diyor yetimine diyor Hazamsanın bu dokunuş şeyine. O zaman da çok var bu karabeden yakınlık, akrabalık bağları böyle. Kuvveti çok var. Bu dokundu, hemen hiç tavhape girmedi. Evcil aralarından böyle. Baktı, oturuyor yanında kalabalık adamla yanında etrafında. Hemen başından bağırmaya sen misin benim şeimdi de derken kırını alamadı yay oluyor böyle, o ok konusunda çekiliyor böyle, yay çelik oluyor. Yeğen böyle çelik tarafında hırsı alamadı, Ebu Ceren başına vurdu. Çelik öyle böyle. Yardığı başına, kanadı başına böyle böyle. Kuş adamları Hasan'sa'ya doğru Ebu Ceren bırakın, bırakın, haklı dedi böyle. Bırak hak dedi böyle. Hasan'ın tabi gitti. Dedi ki Ebu onlara e, bize kıza verir demişse olmasın. Onun için bakın dedi böyle. Yani Hamza da çok pehleon yapılı, iri yapılı ve kılıç için çok kurulmuş kılıç olması böyle. Kılıçta kendisi. Sonra Kureyş ile gelene kendisi. O müslah olmasın diye Ebu Cehid yani baş zihri razı oldu. Tek o müslah olmasın diye böyle bak. Böyle bir kafir böyle kendisi. Hazreti Hamza Rana doğru peygamberin yanına gitti. Eve gitmedi. Geldi dedi ki ya Muhammed dedi, sen üzülme sakın beni sıkımadır daralma. ben senin intikam aldım bu cümleni onun başına yardım ben pekâbi böyle durdu be sakin evvel dedi kardeşim ya Muhammed bak ben intikam almış senden sen razı olmadın mı sen buna yani? sen mi sen buna böyle amca ben alem rahmet geldim alem rahmet geldim. İntikam almaya gelmedi ben bakmayın. Ben bu aleme intikam almaya gelmedim. Rahmetül âlemiyim benler. O ganne böyle. Eğer sen benim sevmim istiyorsan amca kelime şeride getir Müslüman oldu da. O zaman iş gider böyle. Peki ocağım Müslüman olursa böyle o şeyle. Değin arısa maddeleri erkek İslam'a gelince tutaylanır bakalım benler böyle. Amca eline tut ellerine böyle. İki kelime tutu böylece. Kurya Resulü'ne bakabildi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü'nü. Hasan da bunu söyledi. Tam bela Müslümanlığı. Bir kelime aşağıda yetiyorlar. Bir kelime aşağıda bela. Yani biz yüz bin yıl uğraşsak, bunu Allah'ın zikredecek, o makam alamadır bütün hücreler çalıştı böyle. E tabii çalıştı. Tam Müslüman böyle. Hepinin yandaşını böyle. Ebu Ceyre duruşun bu olayı Hamza Müslüman olmuş. toplu aralarını onun topluluğunda bir ev vardı Mekke Mükerreme'de. Bir ev vardı. Orada toplandılar. Dedik, Ebu Ceyre Dödyş'in bakan herhalde Müslüman her çoğalıyor bunlar. Bu kadar baskı, zulüm, dövme, işkence, öldürme ne yapsak alınmıyor bunlara. Geri dönen yok yani böyle. Geri dönen yok. Üstelik böyle yavaş da olsa artıyor bunlarda. Şey dedi, Hamza Müslüm olmasaydı, kayıp yapsanıyor böyle böyle. Ağırlığa kuruluş kabili içerisinde kendisine. Buna bir çare bulalım. Ne yapalım? Şunu bunu yapalım derken. Teşahidini bunu öldürelim diyor. Bunu öldürelim diye Öldürelim, öldürelim. Tam kara kara ama kim öldürecek bir feda ile bana. Kim öldürecek konuşuyor böyle. Neden onlara göre ta peygamberimiz onların gözünde e, önemsiz böyle, sakin bir şey böyle, kırıcı bir şeyken de böyle kolay. Yalnız o dönemde Peygamber öldürülürse Müslüman olmayan bin onu Haşmoğulları çok kalabalıklar Mekke mükerrmede. İlk bir defa kan davası dönüşecek. Dönüşecek. Kabri ikiye bölünecek. Büyük savaş olacak böyle. Yani yok olacak bir kabri bekle böyle. Bu işin herkes bir çirkinliği böyle. Ence kendi yok olacak işte böyle. Ebu Ciyen'le gözü Ömer'den ama böyle. Ancak o. Böyle korkusuz böyle. Gözü pek böyle. Ayak altı bu iş ancak hatta bu Ömer yapar diye böyle. Hatta bu Ömer bu yapar böyle. Diyor ki Ebu Cevdet ben sana bunu bekçiye dedi böyle. Ya Ömer sen bu işi yap. Yani peygamberin sen bir başlığını kes. Onu buraya başına buraya getir ya da işte, öldür onu. Ben de şu kadar sana deve. Biri şu kadar benim altın para Ödül konuşayım böyle. Herkes böyle. Gerçi ben büyük bir aldi böyle büyük bir, bir şey. Yani paraları, acımıyorlar. Her şeyi ölecekler. Ama kendine çıkılmıyor. Orta kendilerine böyle. Hasıl hemen oradan evine gitti. Kılıcına kuşandı. Ama püydetle, şiddetle böyle hırslı, sinirli. Kendi de peygamber düşmanı onda. Kendi ona peygamber düşmanla kendine işte böyle. Yani acımanda ölecek peygamber o durumda. Bu şey çıktı evinden, gidiyor. Peygamber de bilmiyor tabii ama onda böyle. Çıktı evinden, hızlı hızlı gidiyor. Onu bir arkadaşı gördü. Eski arkadaşı. Adı Noayım, adı arkadaşı. O Müslüman olmuş ama İslam'ın gezi insanları böyle. Korkuyorlar açıklamaya. Açık Nuhay Hazretleri bunu gördü. Ömer'e baktı, kılıç kuşanmış. Çünkü şehirde kılıç kuşanmazlardı böyle. Yani almazlar kılıçlarını. Bu tabii bir hediye var bunun. Amacı var bunun. Korktu ondan. Oyalamak için Ömer'e. Ömer, hayır ne diyorsun böyle? Hemen dedi, Muhammed'in başına keşme gidiyorum dedi böyle. Titi böyle. Ama gıcı yetmiyor engellemeye. Dedi ki Ömer'e korkarım diye bir işi gelişmişti dedi böyle. Hadi sen Muhammed'i öldürdün dedi, dedi böyle ama. Ama sen ne oldu dedi böyle? Yani hattın olduğun kökü korunur Kurul yani böyle. Kimse kalmam bu şekilde böyle. Vay sen benim yüzde kim oldun dedi böyle. Yani bunu bir haklatsa ikincisine Emre senin başına buydu böyle. Sen müslüman olsun dedi. Şimdi o şöyle kalben geçirdi. Ben de Ömer'de oyalayan başarıya göndereyim. Gidiyor haberi peygamber. Salkınası peygamber böyle. Dedik Ömer dedi. Sen beni öldürürsen kolayca tamamen böyle. Değil, seni kaldırma. Ama dedi senin kız kardeşin Fatıma. Önü içten seyit. O da müslüman oldu dedi böyle. Önce dedi bak kendi kız kardeşin Fatıma Enişten, onlar Müslüman oldular. Önce onlara baksan Enişten olmazdı onlar. E, bir takip araştır dedi bak bir araştır. Yalan söylersin. Sen izinimi yap buna tamamen böyle. Hazır bu sefer bunun daha zor geldi kardeşinin Müslüman olmasının çekemiyor kaldıramadalar böyle. Nasıl derken bir araştır dedi böyle. Filipin işine yolun değişti kar evine gidiyor böyle. Öbür de peygamberi arıyor. bulamıyor mu? Saklı neyde bilmiyor peygamberimizin. Aleyhisselam Hazretleri'nin. Hastanen karışın sokana geliyor. Tam köşeye döndü. daha suresi yeni gelmiş. Okuyorlar işte. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne bir sure-i şerife tamam gelmiyor. Belli ayete geliyordu böyle. Ya yani da kısa bir süre gir zaman pek Yer yazma bilenler hem bunu yazar bir şeye. Bir şey diyorum böyle. Dağata varsa tahta, düz taş varsa taşa. Daha ziyade deri yaza böyle. Kurutulmuş deri derilere. Yer deri anında yazar bunlar. Orada bulunan Hazreti Habbak'ta okuması bildirince kendisi bunu bir deriye yazmış. Diğerlere bunu ezberlemeye çalışıyorlar. Bu tebliğe gidiyor bu. Hazır alıyor bunu. Yani gizli kurye şeklinde İsmail Müslüman evlerine gidiyor. Gizli de gidiyor onlara böyle. Gittiye de yazabilen onu yazıyorlar. Bektiyor. bilmiyorsa ise ezberliyorlar. Oradan başarıya gidiyor böyle. Gizden gizli böyle. İslam böyle bir böyle böyle. Yani İslam'ın şeye çekmeyi şey, bilmez muhtemelen bir şekilde böyle böyle. Bir örnek vereceğim araya. Başarıya konuya giriyor ama. Yahudunun bir yeri İş ticareti için başka bir kasaba şehrine gitmiş. Gitti yerde, o dönem tabii kiracısı yok. Otel yok. Şey böyle ev alacak böyle. Orada bir ev varıyor kendisi. Uygun bir ev varıyor. Buna bir ev tavsiye ediyorlar. Evde yeni emişte de, satılık deretten gidiyor şeye işte bakıyor. Dıştan güzel. Kim onun sahibi işte falan yerde. Saib'in çayı ...sahibine evin fiyatını sormak ondan böyle, eviniz sormuyor. Bu iş sen mi yaptın? Babandan mı sana kaldı? Ben yaptım efendim dedi... Allah'ma o zaman diye. Niye? Kıymeti bilirsem ya diye. Babandan kalsaydı kolay alıştırmazdım ben diye. Emeği varıştıramaz ben diye. Şimdi mesela bir kadın bilen müşteriler, şimdi kadına yani babası, karısı mesela kız. Kadın bu korporasyon versin böyle, Ona da kolay hacir böyle. Ama kendi bir elişi bir şey para kazansın, onu zor hacir böyle, böyle. Şimdi İslam da bize böyle bir miras kaldığı için kolay kaldığı için, biz akımda bilemiyoruz, böyle. bilemiyoruz. Hazrım er derek öşiği, Hazrım bab onlara, onlar henüz tabi daha örtüşme aitik yoktu mani mekinükelerde. Ömer'in kardeşi Fatıma, Enişe Seyit, Hazraf 3'ü Hazraf'ı okuyor. onu ezberlemeye çalışıyorlar onları. Onu onlar bilmemiştir yazılmaz mı onlar? Bunlar gizli okuyorlar böyle. yani Yavaş okuyorlar onlara göre ama İslam'ın coştuğu bir şart böyle. Asıl sahada. Resulü ayet bir zaman böyle. Kur'an yeni gelmiş böyle. Onların gönlülü açık böyle. Açık felasetleri. Kur'an ahkemle aşıklar kendileri. Ellerinde olmadan kendini böyle kaptırmışlar. Fakat sesli okuyorum. Aşağı gelmişler böyle. Aslında duyduğu bu sesi. Oh, demek ki bu doğurmuş böyle böyle. Hemen kapıya gelecek kapıya şey bir vurunca kapı gelip demişler, demişler. baktılar. Ömer gel. eyvah. Ömer deyince ışık kaldı bir şey böyle şey. Haba bir güzel sakladılar. O deriyi bir yere sakladılar. Eneci Said kapıyı açtı. Güreğeme tutuyor kaseni yani işte me kaldırı yere vurdu böyle. Kaldı yere vurdu. Karaca Fatıma çıktı. Abi neyi, ne on oynuyorsun? Ne suç var? Neyi onu böyle yapıyorsun deyince ona tek vurdu. Ağzam buna kan gelmeye başladı böyle. Oturdu adam buna kan geliyor şeylerinden. O anda karaca Fatıma abisine abi Bak sen de Allah yaratacak. Sen de öleceksin. Sen sabah çekileceksin. Ağzından kork. Tebbiye başladı böyle. kan kalakıyor yani böyle bu şekilde. O anda Hazreti işi içi, gönlü değişti muhtemelen böyle. Gönül meselesi bu. Aklı değil bu işte. Gönül meselesi de böyle. Gönüme merhamet geldi. Kara görünce merşeba geldi. İçi bir değişti. Böyle bir sakinleşti. Kurt yani kuzu ya dönüştü ama posu bile işi göne değiştirdi böyle posu göne giymedir böyle karışım okunun işi bana verir misin bakayım bana bakayım vermem dedi bilmiyorum okunuyor böyle öldürün vermem dedi böyle karım söz veriyorum okuyacağım dedim ben böyle söylerim yapamam böyle ormanda da abla bakan dedi böyle bana su getirdi elli yıka altın su yüzüncü kadarıydı abla bu şekilde. Hazreti Mehmet okumada kendisi. Aldı bunu, oturdu. Sağdan başladı muhtemelik şeye böyle. Geldi lehü şuraya gelince durdu şimdi böyle. Lehü mafis semavati mafil erde Lehü Allah'ındır celalü. O yarattı. Onun denetiminde, onun kudresinde, onun tasarrufunda, hükmünde. Egemenliğinde. Mafis semavati. Ma Elleti anlamına göre burada, Tekin, geliyor burada. His semavati, sema gök, tekil. Çoğu semavat geliyor. Gökler ne varsa gökler dedikler gökler. Nereden başladığı bilmiyorum namden böyle böyle. Ve ma filerde yerde ne varsa, ne varsa. بينuhuma, etsara, ve ma benihma yeryük arasında. Ve ma tahteslere ve toplarda ne varsa. Hepsi Allah'ındır. Onun mahlukudur, oy atmıştır. Onun deneyimimun tasarrufunda böyle. Yani her bir zerre böyle. Her bir zerre, karıncadan file, her bir zerre, gerde gökte, onun göz tasarrufu mevzusundadır böyle. Tabii göklerde yıldızlar yıldızlar. Onların toplum galaksilerimizi toplumlamında bu bir şekilde. E bunların hep hareket ediyorlar onların böyle. Yön gelir ya bunlar embel hayvanlara. Arlara bir çekim gücü var arlara böyle. Bir de her biri dönüyor bunlar embel. Melam bir yazsın de. Küllün fi felekin yesbehuhun melam bir bakın. Küllün fi felekin yesbehuhu. Onların her biri feleğinde yörüngesinde yüzüyorlar dün var böyle. Her biri böyle. Onların hareketleri de gayet bir insanlı, düzenli. Her bir dünyada bunların böylece. Gökte ne varsa, yerde ne varsa, dünyada, denizler, dağlar, ormanlar, karıncalar, kuşlar, uçan kuşlar, denizdeki balıklar ve artık böyle, insanlar, cinler, ne varsa melekler, erkek arasında, mesela atmosferlerin gaz tabakasından böyle, ne tür gazlar var, bir karışmayan böyle böyle, yani bozmayan böyle, aynı orantıyı koruyan gazlar, uzadənilere varsa, Toplu altında. Toplu burada yer kabuğu yer var böyle. Yer altında ne varsa hepsi görüyor, biliyor, Allah hükmünde böyle. Yani bir zerre kımılım aldığı için verilmezse böyle böyle. Bir kara adam atamaz, bir mikrop kişiye giremez, zarar veremez. Mikrop böyle böyle. Mesela virüsler var ki, gözde görülmüyor. Mikrotlar çok da küçük şey virüsler var böyle. böyle çok rakıcı virüsler göze görünmüyor. ondan panik oluyor ama Ona panik oluyor. efendim şu falan virüsle efendim, salgın başını böyle. Ya topun tankın var, vur vuramadın mı böyle falan böyle. İlaçla da bulamıyorumlar de bunlara böyle bak böyle. Ama başı boş mu? Allah böyle. Haşa bir virüs başı boş olsa, Allah'ın yazdığı takdir değil mi? Yaratan Allah kulun evini takdir etmiş, yaşayacak. Allah bunu yazmış evet mesela böyle böyle e işte elimde olmadan yürüyorsun böyle oldu öyle, kapmış Ve yer kabın altında ne var? Yer kabının altında bak böyle. Bilmiyor mesela benim size. Etan böyle. Evet e, tamam, e, şunlar de bundan böyle yıl tabaka böyle işte. Merkezler kadar da şeref altlarında bu şekilde böyle. Onu tam bunu bile yaptım göremiyordum o taraftan. Haslam buraya gelince, şöyle bir derin bir düşünceye daldı böyle. Derin bir şey böyle. Şöyle tek de başladı bunu incelemeye. Lehu Allah'ındır. Onun hükmünde, onun tasarrufunda, onun denetiminde. Ma fissemahat. Göklerde ne varsa, yıldızlar, galaksiler, melekler, ruhaniler, cennette huriler neler varsa... Cennetler alemi varlar. Huriler alemi, Melekut alemi, cebrut alemi ne alimler varsa böyle ve yerde ne varsa yer böyle ki i̇şte toprak taş ama atılmaya ne giriyorlar bunlarda melekler. Birbirine bağlamış da çekilmiş de bunlara bağlamış böyle, böyle. Ve uzayda ne varsa ve yer altında ne varsa Böyle gelince dedi ki kardeşim patlam ben de mi soracağım dedi bu sefer ona böyle. Ben de mi soracağım da okudu böyle veyin teciher bil kavli veyin teciher bil kavli bir, eğer sözünü gizi yapsam sözünü doğu olsun imanet olsun ne olsun bir söz konuşma yani gizli yapsam bunu yani ve ihfa. Allah sırrı da biliyor, ihfayı biliyor vallahi. Sır ve ahva. Sır denir böyle insanın göğsünde beş etayf var. İnsan her gün gözüne berba Bir de kalp diye böyle. Ama bu et kuş parçası diyemem Bu et hayvanlar var parça. İleriden efendim. Ondan böylece yani kalp içten kalp ki buna gönül deniyor. Gönül. Bu nurdur bu böyle. Sonra ruh denen bir letayfı insanlar var. Hayatı ruhu olan başka böyle. Sonra sır var. Habib var. Akba var böyle. İslâmı i̇şte böylece. İşte Allah yolunda çalışanların bu şeyi çalışır muhtemelen böyle. Ama çalışır bunlar bir şekilde. Yani bir insan eğer Allah yoluna girerse Celi Câli'ye böyle. Gönlünün dünyadan soğutursa, gönlüne bakar. Beden değil de böyle. Beden çalıştığı böyle. Eğer gönlünün dünyadan soğutursa, yani dünya kalıcı, emanetçi, kiracıyım burada böyle. Yani bir iş yerine sahibi de bir, eleman bir muhtemelen böyle. Bak, öyle iş yerleri var ki, iş yerine sahibi, patronu daha önce ölür, eleman çalışıyor muhtemelen böyle. Adamın kâğlık mülkü vardır böyle. Kocam mülteci vardır, şahsense vardır, evi vardır. El ev saye, sahibi, mal sahibim der, tabu bende der. Ama içeride oturur, o ölür müdür öyle böyle. Yani gönlü soğuyacak, el çalışır böyle. El çalışacak ki İslam bu da İslam para der İslam mıdır öyle böyle. Mesela Tebur Savaşında Tebur Alışmadetleri Çutut Bey'e hesabım çok paraları çok. Uzun yol. Yiyecek lazım, deve lazım, silah lazım. Evet, Kız savaş ama Yet, yetmiyor. Tek kılıç gibi böyle. Kılıç girdi. Karşı kalkın böyle. Kılıç ağzı bozu Döndü ki Kırıldı hızlılar böyle. kuş lazım ağzı. Ok noktasında bunlar lazım böylece. Ne lazım? Para para para böylece. Her getirme başlar böyle. En şahıs Osman getirir muhtemelen. Nasıl getirir? Var getirir Bunlar böyle. On bin deve bakınız. On bin tane deve getiriyor de. 10.000 deme getirdi böyle. 10.000 dinar böyle. Koca bir torba doldurup getirip önüne döktü böyle. Degamımız dua etti. Allah'a Osman ben razıyım. Sen razı olmadın. Böyle böyle. Buyurdu böyle. O ne var? Gönle girmeyecek. Bir evi ulaşıyor örnek veriyor. Bir gemi ne kadar büyük olsa olsun daha iyi. Daha güzel dininize. Ama delik olmayacak. Bir delik oldu. Su gir de Atar. Yani gemiye delik olmayacak buraya bakın böyle. Delik olmayacak buraya böyle. İşte gölü de böyle gölü de bir gemi. Okyanusta, uzayda, Dünya'da yer üzerinde, Evrende böyle. Her insan gönlü Evrensel insanları böyle. Bu gölü de bir gemi. Ne kadar büyük olsa olsun, yani maça çok da olsa olsun, insan zarar vermiyor. Ama delik olmayacak bu Delik olmayacak. Kişi emanet olduğunu farkı da bilince olacak mı? İşte bunlar böyle. Bu ne kişi? bu görevi verdi. Ama şimdi bunlara böyle. Bir insan gönlüne Allah'tan başka birisi sokmazsa ve bir kişi mali yolda yürürse yürürse evrak kişinin kalbi çalışmaya başlar. Kalbi bence. Onun zikri neyse kalbi devam eder böyle. Mesela sürekli Allah Allah diyorsa onun kalbi Allah Allah der ki şivinkinin duyar ama kalbi seçen kendi duyar der böyle. Sonra sıra ruh sır hafifek derken... yani saf ahfah çalışır böylece. Şey. İşte melem diyor Allah kulunun sözünü bilir bilkar mentece bilkavle yani dille söylediğini de kul der böyle. olsun, sikr olsun, olsun, böyle. Ve gizli olsa bu sırdan olsun böyle, katlı olsun. Akhbā sırların sırrı böyle. Sırların sırrı ki onu melek bile duymazlamadığını böyle. Meleğim bunu duyu belki. Şey. Kulağına geçti ne böyle. Peki meleğim kulun gönlüne geçti biliyor mu duyuyor mu teremler? Şimdi bir örnek verelim. Büyük bir camide. Cuma namazı ya bayram namazı daha büyük o Cuma namazı bayram namazı diyelim ki büyük bir camide. Çok büyük bir camide. 5000 kişi var. Her bir bir dua diyor. Niçin dua diyor? Allah benim doğum işitir diye dua ediyor. böyle. Bak. Yani her dua eden böyle. Her ne kadar başka kılmayanlar bile, kılmayanlar bile, sıbarma gelen kişi bile, o da dua ediyor onda. işinden o da dua ediyor. O da dua ediyor, ediyor Nasıl dua ediyor ama Allah'a yalvarıyor. Neyi Allah yalvarıyor? Yani Allah onun şey, şey, duasına duyduğunu biliyor. İnanıyor bana o zaman böyle. Biliyor. E, örnek Arafat. Arafat en e, İslam toplu yılda bir defa Arafat böyle. gerçek Kabe'de de Tavuk'ta kabalık oluyor. Belki yarım milyon insan da bir olabiliyor. Ama Arafat'a gelince o gün hepsi orada. bir böyle. E, Milyonlar. 3-5 milyon neyse böyle o güne hep Arafat meydanında. Arafat meydanında. Diyelim ki beş milyon insan var böyle böyle. Bunların her biri dua ediyor orada böyle. Her biri böyle. Nasıl dua ediyor? Allah'ı yalvarıyor. Yani Allah'ın duasının duasının işittiğini biliyor musun? Hasan Ömer tabu vakıf oldu onda böyle. Nasıl vakıf oldu? Gönül gözü açıldı Hasan Ömer'in aslında böyle. Gönül göz mı? insana bunlar bir anda verilir bunlar böyle. Diğer bir insan 100 sene çalışır o makama gelemez. Biraz da asıl saadette o dönemde, o baskı rejiminde döneminde, o dönemde hasan gönül gözü açıldı. Mı? Allah imanı tam kuvvetinde böyle ki Allah her şeyi görüyor, biliyor, benim biliyor. dedem geldi, Karışın şimdi işini kavarsın, enişsiniz sahibi. Ben demsiğim ocağında böyle. Ama şöyle kuzu kardım böyle, yavaş konuşuyor böyle. Hazrullah, bab gizli saklamış ya çıktı. Ömer Tuğba neke ne, ne mutlu Ömer sana. Bu sefer rüşdi ol dua etmişti. Ömer bir işlenmede kuvvet nereden böyle? Bu nasıl oldu yaptığını yani böyle. Çıktı. Şimdi aldı bunu Hazreti Habab. Peygamber'e götürüyor. O anda Aleyhisselam da Peygamber'e de soval yanında az erkan var sahabe-i kerramdan onun elinde başızm duvar sağında duvarı vardı başı duvarları falan vardı Orada. yan taraf bir efes sağ yanında var Orada da cevranstan geldi yavran geldi neye karşı bakardı hemen girişine. nasıl geliyor böyle cevranstan tebessüm ediyor gülümseyerek gülüyor böyle yani iyi bir haber abi Cebeyin karşısına var. Tabi del görmiyor cebey bana. Delen o konuşuyor duymuyorum bana. Delen o gönlle konuşuyor bana. Gönlle konuşuyor. Diye ki yarısı Allah melekler birinin tebrik edeni gök melekler böyle. Ömer'in kalbine İslam güneşi doğdu iman doğdu buraya geliyor. Müslüman olacak bana. Melekler istebilir <gülüyor> gök tebili tebrik eden melekleri bana. Tabi kimse bilmiyor böyle. Biraz sonra kapıda bir gövcü varmış kapıda. Vakti ki Ömer geliyor ama Kırc var yanında böyle şimdi. Kırc da geliyor böyle. Ömer geliyor yavaş yavaş geliyor. Ve kalmış. Kalmış o başarıya gidiyor. Ömer tarife yerini. O başarıya gidiyor. Ömer şimdi görünce geldi yarışıyor. Ömer geliyor. Bırakayın gelsinler. İyiniyette gelir. bırakmazlar. Tebessüleri böylece. Hazretimiz orada. Onu da kılacağını da böyle. Hemen kırdı oradan. oturmuş. Otur. Otur. Otur. Otur. Otur bakalım bakalım. orada böyle. Otur. Otur. Otur. Otur. otur, otur iç kapıya, içeri odaya geldi. Gene sahabe-i kiram onu göremiyor Ömer'e. Göremiyorlar. Baklar peygamber tebessüleri gülmüş gibi gayet rahat. Ali Aleyhisselam adetleri. Birkaç var bakam dediler. Hazretimiz Mekkeli. Her an peygamberimizi gördü, biliyor. Bir araştırdılar, onunla küçük bir kasaba. Herkes beni tanıyorlar, soyun sorunu tanıyorlar. Sanki ilk defa görüyor anda peygamberi o oh, anı, oh, oh. ilk defa görüyor. Neden öyle oldu? Daha önce peygamberin kalıbını gördü. bedeni etini, kemini gördü. O anda peygamberin işini gördü. O anı deniyor, nurun muhammediye böyle. Nurun muhammediye böyle. Şöyle bir peygamberine baktı. Feyyanoğlu işi nur böyle, böyle. yeri göğü arına nur böyle, nuru Mahomet'e böyle böyle. Onunun cebisine girdi, kendi kaybetti, dizine bağ kesildi böyle, yürüme gücü kalmadı böyle. İki kişi konuya gelirler. sen emeklicek böyle, oturdu, yarısıyle Allah, ben Müslüman hocam, yani çabuk gücüm kamptan kalmadı. Feyyanoğlu ya Amer hatinele yani o kaza da tehennen belage ku yu amele la illallah ve enne Muhammeden abdühu bunu Peygamber dediğim oturanlar. Hasanlar dedi. Jabrahsam orada. O dedi. Orada bundan sahabeler. Hepsi bunu söylediler. Eee tam onlardan şahadeti nasıl söylediler canı gönülden böyle yani kalpten ruhtan sırdan ihfadan ahfadan böyle tüccarıyla böyle nasıl söylediler nasıl alem oldu orada ne oldu böylece o güne kadar kim Müslüman olsa İslam'ı gizlenirdi böyle yavaş yavaş böylece o anda sabir yoksular başta tekbir getirmeye Allah hep ver diye bu Mekke'de duyuldu yeterdi böyle. Bu şey etrafta, yayıldı. Hazreti başta ağlamaya şimdi. Bu oluyor genelde böyle. Yani bu mesela bir insan, İslam dışına kalan bir insan, yani Müslüman olduğu halde, İslam yaşamayan bir insan, yan, yanlış oraya gitmiş, kişi bir dönüm tevbe etti mi, tam tevbe etti mi, bir cezbe denir buna böyle. Cezbe gelir böyle, bir işin işte, bir ağlama ve üzün gerekli böyle, ağlama. İşte var o gözleşi, çok derhal deme, gözleşi böyle. O sakın ögeleşi böyle, maalesef sakın ö böyle. Cehennemin sende diyor gözleşi mutlaka böyle, gözleşi böyle. Hastanver ağlama başladı tabi, cehenneye geli, yandı hastanver böyle. O anda bir bütün alemi görüyor Amer, keşf açıldı. Hastanver de. Sahabenin her birinin farklı özelliği vardı. Onun özelliği de onun daha gönülü güldüğü açıklarsın. İki örnek vereyim. Genel şey geliyor. Bir gün Bizans İmparatoru bir elçi göndermiş Medine'ye Hazreti Ömer'e. Ömer deyince o zaman Bizans olsun İran devleti. Sasan devleti olan var. Titriy olman da kendisinden Ömer deyince kendisinden. Bir elçi gönderiyor. Eşi Medine'ye geldi. Ömer'in sarayını soruyor. Nerede Ömer'in sarayı nerede? Saray. Bizans İstanbul'dan geliyor. Konstantin Sarayı'ndaki saray arıyor. Medine Münevvere'de. De onu sarıyor burada böyle. Nerede acaba? Baktılar. Hastanlar Medine'ye soruyor. Gezer de böyle. İrtim var, garipim var, durumum var, hastam var, bir şeyim var, dertim var acaba böyle. İncelerde baktı ki yaşlı tek başına bir kadıncağızın Duvar bir tarafı yıkılmış, Kerpiç duvar. altında Aç böyle, açta kalmış, kan da bakmış, üzülecek, oturmuşum bakarsın bazıları. Hazem'e geldi, soru ne oldu? Bir hayvan çarptı buraya işte, boynu üzerine böyle burası yıktı burası bu şekilde. Ben ne yapacağım bilememiş, açta tek odası var mı kadın? tek odası. Ne yapacağım? Üzmeden ben böyle. Haz deme ve kolan sığdıkten, başladı böyle. Toprak aldı böyle. onlara kardona e böyle. Başvurusunu tamire doğru böyle. Elleri çamurlu. O zaman da yoksa böyle böyle. Eliyle bile alıyoruz çamurları. Yaparken ilişkiyi getirildi Asus Aymar'a. E. Getirildi. İşte Ömer bu. O zaman diyor ki, biraz importörü diye böyle. Taşlı, maaşlı böyle. şarşalı böyle. Görken bir şey böyle. Böyle bir şey bekliyor. Ömer bu mu? Bu mu Ömer? E bu Ömer eğer Evbesi şey de bir imparator Ömer'in böyle olduğunu beni göndermezdi buna böyle. Yani bir amele böyle bu şekilde böylece. Hasan onu görmüyor böyle. Öyle çalışıyor. Onu de Hasan dedi ki eğer imparator sen buralara göndermezseydi iki para sokarım ona böyle yap. İki para böyle. İki para var böyle. İşte bayanın orta parıtı bu şekilde iki paramı onu götüp sokarım beni böyle adamdan böyle. İslamlı imparator sokarım baya. Evet abi konuştu şey abla, gitti o elişi gitti, batı imparatora göğün e, atmaya gitti böyle, İmparator'un iki gözü çamurlu böyle, hiç alıp çamur, çamur bir şey yapıyor, kuru muş olmaz ya, kuru, yani, kuru böyle. böyle. Sordun yana ne oldu buna böyle, işte frankın izler, otururken birden böyle bir iki pam pama geldi gözüne iki pama geldi, bir pama görüyor. Çamurup hamur gelip mi yaptı böyle, ne yapsak çıkmıyor ona bu şekilde. O zaman anlattı olayı muhtemelen böyle. Yine bir gün Hazreti Ömer Hazreti derim, bir deyim münevlerde kutbu okuyor. Cuma hut, namazının dışında kutbu okuyor böyle. Kutbu da kim? Bir ne be vardı? Ya sarı encebel, encebel. Böyle. Ya sarı encebel, encebel. Sarı da da dağ böyle. Yani dağ doğru çekilir baktılar böyle hemen çoğu sahabe tabii tabiinde var yani peygamber gömdenin sonra geçmişti onlara böyle abi ne oldu Ömer'e böyle biz Kürt'te bile mi haber yaksı El-Cebel, El-Cebel böyle bağırdı böyle birdenbire Kürt'te birdenbire Kürt e devam birden etti hütbesine bak Allah'a ne oldu Ömer'e bu şekilde dedi ki Hazreti Ali'ye sorular sonradan namazına ya Ali sen bunun dairesinin durumunu Ömer niye böyle yaptı Anlayamadım ama bekleyin bakalım. Bir çıkar bunlara bir şey bakalım dedi böyle. Sonra haber geldi. İran'da onda bir ordu savaşırsa savaşıyor İran'da. Savaşıyor. Bunlar savaşıyorlarken İran kuvvetlerine yedek kuvveti yardım kuvveti geliyor bunlara böyle. Bunlar etkilenen kuşağın olacak böyle. Bunu farkın değil bunlar yani bunlara böylece. Hasimadan görüyor. Hudbu kurken, bak, İran'da savaşıyor İran'da. Hasimadan onu görüyor. Elcebel, Elcebel Dağ şeklinde dağ. Akı tip davamakum böyle. Kaya serp ve yalışın kaya davam böyle. Hemen komutanım bunu duydu muhtemelen böyle. Duydu. Hemen akıda seni dağ arkasını Tek önden beri cephe açtarak kendilerini, kendilerine. katında bu şekilde. Sabah oradan gelince anlar bu şekilde. Hazreti Ömer böyle bir insan. Keşif aşık kişi böylece. Şimdi tabi orada bir sebebi yani anlayamayız yani anlayamaz. Yani Aklumuz ermez. Yani bizim diye edilen akılmadığı Bu peygamber makamlı şeylerine, sahibi makamına hele o günlerde böyle. Yani İslam'ın en dar zaman, sıkın zamanlarında böyle. Başka zamanlarında yani Müslüman adam, halis Müslüman, halis böyle. olanlar, Müslümanlar can pahasına Allah için isteme işiyorlar. Parsanatı adında epey böyle Franseler kalbine savaşı ferman verken üç kişi amir, üçte sakın bir biraz kene geldi, şey yaptı belirce. Ya Allah, biz kaç kişiyiz Müslümanlar? Ben burada sen kırkinci misin? kırkıncı Otuz dokuncu asamza kadın erkeğe dair, sen de kırkinci misin Mansa? İlk var ya kırıklar, Ey Allah. İlk kırklarına atalım böyle. Kırklar. Ya Resulallah dedi ki, Ya Resulallah niye burada saklıyor bu şekilde? Çıkalım meydana. Gidelim, Kabe'ne gidelim. İslam'ı tebrik edelim böyle. Namaz kılalım, açışı buluyor böyle böyle. Peygamber, evet tamam, vakti gelişine böyle, böyle böyle. Daha evvel Hasenberg'i teklif etti. Peygamber gitmez olmaz. Daha vakti vardı Peygamber'e bu yurda. Şimdi çıkalım bakalım. Hasenberg çıktı işte. Hasenberg öyle geçtiğim böyle. Peygamber müdafaa için böyle baktı. Önüne gidiyordu. Şimdi onun için verecek, onu verecek oynaydı böyle. Önde. Hassali, Haz Salih yanında, Peygamber akada Hazreti Bekir sağında, Hazreti sonunda diye sahabeler var. İlk İslam'ın bu açıkça yürüyüşü böyle. İslam'a küfre karşı böyle. İlk yürüyüşü böyle. Kabe'ye gidiyorlar. Şimdi gelen diğer tarafa. Ne bekliyorlar şu anlar? Ömer gitti, Peygamber başını kesmeye. Ömer yapar bunu ama onların böyle. Hiç kuş böyle. Ömer bunu yapar böyle. Kesin yapar. Bunu da gelmişle Kabe'nin yanında bekliyorlar şimdi böyle. Ömer'in peygam başına kesmesi bekliyor bunlar. Haber gelmesi bekliyorlar. Bir de gözü koymuşlar. Yüksel çıkmış böyle. Ömer'e göz diyor. Müjde verecek bunlara böyle. Ona da bir para çekiyor. Kendisi verecek böyle. Bak gözü gördü. Ömer geliyor. Gel demiş müjde. Ne oldu? Ömer ne geliyor? Nasıl? Yanına mı geliyor? Yok. İşte yanında Hamza var. Ali var. Muhammed Esram'ı getiriyorlar bunlar. Esram'ı getiriyor. Evociye çok cin fikri muhtemel. Kafir böyle bu şekilde. Çünkü durdu böyle şey. böyle. Bunda bir iş vardı böyle. Muhammed'e teslim olması böyle. Ölmeden teslim olması böyle. Hamza, Ali İkisi de i̇şte savaşçı bunların böyle. Daha diğerler bayanlarına da var böyle. Bunlar ölürler, bunlar canlarına kırk can verir bunları, canlarının can verirler bunlar. Bunlar muhabbet etmeyen adamlar böyle. Buna bir iş var bu şekilde. Kalkın bakalım diye böyle. Kalklar ama bir soğuklu gelişince hemen korkum ne bakın. Karasızım işte böyle. Şimdi bunlara böyle karşı çıkıyorlar. Onlara gelmeden böyle. Hastalar. ...o celalliğini yani böyle... ...o azabetini, ...o Kudret'in şeyini... ...ıslama müdafaa için... ...bu değişmiyor... ...ama böyle İslam'a bunu koymuş hele. ...bir adam attı... ...attı... ...Ebu Cehid'e baktı şaşkın şaşkın... ...hemen ne oldu dedi... demek kandıları bu dedi... ...santam sihir yaptı bu dedi böyle... ...sihir diyelim böyle böyle... ...hal sen getirip bağır bu şekilde... Bundan sonra da kim yağmak mahvede? Karşıda Ömer'in kuyucu vardı bu şekilde böyle. İşte geri çekiller Onlar, ya bir savaş çıkmasın Hazret'ten. İlk olarak o namaz kılındı. Cemaat ile. Cemaat ile imam oldu Aleyhisselam Hazretleri orada. Artık ne namazı bilmiyoruz. Belki namaz kılındı arada. Zaten İslam'da kural böyle ismi olan kim? Müslümanlar. ikiye namaz kılardı en şey böyle. O da kaldı, orada da kaldı böylece. İki zekat namaz kıllı cemaatleri orada. İmam, Peygamber, Aleyhisselam Hazretleri, Mührab, Kabe'deler, yani böyle, Kabe'deler de böyle. O sahabeler, namaz kıllı orada böyle. kim ne kadar süre olamaz böyle. Az namaz kıllı böyle orada. İşte demek ki insanlardan ümit kesilmez. Bu yani da böyle kesilmez böylece yani imana gelmez gelmez böyle ki Hazretler böyle cerali şart mıdır mizaj yapısı böyle şart böyle Vuran, Kuran gözü ve korkusuz böyle öyleyken mevcut iznile Eranda bir anda dönüverdi Eranda ve şu anda iki kişi var insan olarak sahabolar da böyle insan olarak da yani edecek iki kişi var böyle. Hazreti Bekir Hazreti Hatıram'da. Neden? Peygamberimiz yanındalar. Yanına hatıram'da. Hep hayatta beraberler. Böyle. Hep hayatta beraberler. Hatırında. Sürekli beraberler. Her zaman böyle. Hazreti Bekir Peygamberimiz'in sağında Hazreti Sonda oluyor böyle. Olsa böylece. Ne olsa beraberler. Savaşlar, seferler her zaman beraberler. Bu şekilde. Yine mezarda beraberler. Hastanlar şehit olarak Mevla kavuştur. Hem dua derdi. Allah'ım bana şehit edin, nasip Nasıl böyle? Ama ölümü Peygamber'in bellesine kıl. Yani hem Medine'de ölmek istiyor, hem şehit olmak istiyor. Duvar bu bir şekilde. Deler ki bazıları ya Amereviler, seneler yaptığın dua muhal bu. Yani imkansız öyle bir şey böyle. Ondan cihat, şanfet oluyor, İran'da savaşıyorlar. Uzak, uzak böyle Medine'ye böyle. Ancak olacak bu şekilde. Hem de şerit olmak istiyorsun. Medine'de kalmak istiyorsun mesela, kalmak istiyorsun bu şekilde. Bu olur mu? Allah Kadir-i böyle. Şey böyle. böyle. Bir gün sabah namazını kıldırmaya, meşritte. Evet. Haslamer önce salvere gezerdi böyle, düzeltiş alver, ib gibi böyle böyle. Al yere gel, az geri git, biraz sıkıştır, bir de salver böyle o demler. Tam düzgün yapardı, yapardı, bir işçilik yapardı başına gelse. Mira geçerdi, tekbir alırdı böyle. Sesi Davudi sesi dediler, çok güçlü sesi vardı böyle. Hatta Veda Hacinde Peygamberimizin bu o tebri de böyle, eder böyle şey böyle. Da başka da vardı, en şansı var böyle, böyle şey. Tabii yüz bir aşkın sahibi ikram Arafat'ta İmam Deve üzerinde. İmam Resul de tabii duyulmuyor tarafa. İmam böyle birkaç kelime söyler ve bir cümle söylerdi. Hasamın tebliğe bu şey mi ben? Görüşü var arkadaşlar böyle. Mirağa geçti, tekbir aldı hemen Allah'a. Tekbir alınca da hatta Mirağa geçti mi? Önce bir bir masum olmuş. Gizli demiş tabii kişiye böylece. Mirağa bir zaman Resulullah vardı. O namazı kıldırıyor Resulullah'ın geliyor. geliyor. Şimdi Resulullah yanında hemen yatıyor mezarada yatıyor böylece. Yani bana mı kaldı şimdi bu mirada geçmek diye böyle ve küçü görerek, mahzun olarak böyle, duygularak geçer. Ondan sonra bir düşünür müdü de ne arı namaz kılacak böyle. Allah huzurunda Allah kulluk. Yani namazların başı reisi namaz böyle. Reis namazı böylece. Allah'a karşı kulluk etme. Bunu tefekü eder. 60 şeye girir, olmazat ibadet böyle. Allah ibadetine kimse şey kalamaz böyle, du duygulamadan bir duş haber böyle. Yani uliye uyanacak yoksa böyle. Tekbir alı böyle, tekbir aldı, ama okumuyor. Al İslam'inki e okuyacak kadar mesela beklediler böyle. Sabah vaznesi okuması gerekiyor, fakat okumuyor böylece. Ne oldu o anda olay? Bak sahabeler muhtemelen bakın böyle, camideler işte bir köle, yani Yahudi'ye meclisi bir köle, adı Ebu Lülü denilen bir köle, hassemer hançerle vurdun muhtemelen böyle, hassemer'e böyle. Hem de zehirli hançerle, hassemer tam el bağladı şeye başladı, Birden bire safı yardı, geçti, yedi yanından bıçakladı böyle böyle. Bir de karnına vurdu, karnına yardı böyle. Barsak'ı çıktı. Has Ömer, Has Adonu'nun çekti Miraba. Onu çekti. Konuşması çekmesi gerekiyor böyle. Konuşması namaz bozulur. Herkese namazı bozulur böyle. Konuşması gerekiyor. Adam bir tuttu, çekti Miraba. Çekti. Kendi kenara çekildi, vüzüldü böyle. Orada kaldı orada. Tuttu şeylerini. Has Adonu'nun alfının sesi de çok ince sesi böyle. Zayıf sesi vardır. Baklar ki sahabeler Tabi orada görüyorlar bunu böyle. Görüyorlar. Hücum ettiler onu yakalamaya. Ama o zaman yakalamaya Bir hengame var. Bir, bir kargaşa oldu. Orada çok güzel bir vurdu orada. Yardılıyor böyle. oldu doldu işlerinde böyle. O köle tarafından. Sonra salamın biri çıkardı. Cübbesi atınca. Cübbesi sarılınca bak yakalanacak. Işte Kendini vurdu. İntihar etti kendi kendine böyle. Kafir. Öyle geberle gitti orada. Baktı ama bu ama Göremi sahibisi böyle. Yani namazı vermişsin namazları böyle hiç dur dur gaymiyor bunlar. Düny oldu bunlar sadece mesele. Hazem'in bir şeyi vardı. Hayatta iken daha değanı değiyor olma böyle. Değanı kabrin bulunduğu yer. Ne yani bilen muhtarlar selam odası var böyle. Az Ayşe validemiz oda otururdu böyle. Tek odalı böyle, evi. Mutfada o, oturma odası o, salon o, hepsi ortak bir Tek odalı böyle. Ney vardı işte eşya olarak bir divan vardı böyle, tahtadan böyle, ağaçtan bunlar bir divan böyle. Üzene de deriden yüzü deriden iç hurma lifinde, hurma ağacının içi lifli lif olup berleşileri işte ona böyle. Yani şimdi gün pamuğu içerisinde böyle onlar böyle, sertti bu şekiller böyle bir divanım vardı, bir rafım vardı böyle İki tane kat çakılmıştı bir tahtırı koymuştu, her şey onun üzerinde böyle, yerde bir eski bir hatır vardı böyle, bir leğeni ibri, kandili o kadar bir hastalık her peygamber vefat ettiğine gömülür peygamadır Şerifim gereği, peygamadır oraya gömüldü divan olduğu yere Divan'da da yıkandı. Yatak alanı orada yıkandı. Oraya gömüldü. Yani odanın mesela şöyle diyelim burası kıble. Kıble böylece. Odanın ön tarafında böyle kıble yatağı. Oraya gömüldü. Asıl gömüldü oraya. Hazır Bekir tabi daha o Mevlaya kavuştu. Kızımdan izin etse de Aşkı Ali'nin kızı tabiyle böylece. O da gömülmek için ona izin verdi. İz gömüldüler böyle. Hasemel'in bütün dünyanın tek adı şeyi var. dini fethet o zaman böyle. Tek süper güç oldu dünyada böyle. Öyle oldu. Ama tek bir amacı var. Şehit olarak ölmek. de Resulü'nizin komşu yanına gömülmek böyle. O aşkı yaşıyor böyle. Tabi her an peygamberimizi görüyor. Rüyasını görüyor. Uyurken görüyor. Beraber de devamlı. Halife iken Hastanındayken, bir şey iken daha hasta izin istedi. Ya Ayşe? Bu adam sana aittir, bu adam böyle. Benim dünyada tek bir arzum var, dünyada. Tek bir arzum var dünyada. Resulullah'ın ziyanına defi olmak. Bak. Resulullah'ın ziyanına defi olmak. Babam da orada. Ben orada olmak isteyen böyle. Ama bu senin hakkın orası, senin yerin orası. Eğer izin sen de ben oraya gömüzüne ölürsem Düşeyim biraz da böyle. Düşün bakalım. Düşündü, karını verdi. Ya Amr de orayı ben kendimi istiyordum, ben gömdüm oraya böyle. Bir Resulullah ve kocası. Bir babası. O da o kin odası. Mantıkında, on hakkı böyle. Ya Amr, orası ben kendimi işiyordum, kendime böyle. Hem Resulullah, bir eygamber, kocası, babam var bir şekilde. Ama düşündüm, taşındım, seni nefsime tercih ettim. Seni tercih ettim böyle böyle. böyle. Yani seni orada lay gördüm. Bak böyle. Az hassas bir şey mi böyle? Hassas bir denge böyle böyle. Senin orada lay gördüm, İzin verdim. İzin veriyorum. Önüne doğru gömürsün böyle böyle Peki dedi. Hastama üç yaşadı vuruldan sonra. Hatta. Medine-i bir aportaya gelmiş. Yani böyle ahmet edebilen o döneme göre tabi şeye göre. Ama o zaman narkozik küçük o zamanlara böyle. Yani dirilir içiyorlar böyle. Öyle yaptılar böylece. O da Medine bulunmuş. O gönle Hasfenber'in başlıkları parçalmış Dikti başlıklarını. O gün tekrüsüne geçtik gidikte böyle. Ondan sonra e, süt verdiler. İç bakanlığı içti. Süt kuşkuru etrafında başlıklar böyle şuraya çıktı, tekrar etti, etti, vasiyet veriler, o da çıkınca Ömer vasiyet yaptı dedi böyle, doktor, ben vasiyetini yaptı dedi böyle. Artık bunu şaşırabilmeye böylece. Vasiyetini yaptı diyor, Halife iş vasiyet yaptı, oğlu Abdullah a çağırdı, o büyük oğlu Abdullah. Abdullah dedi, ben de Halife ki dedi Ayşe siddüka'dan izin istemiştim Orayı görmek için bana izin vermişti, İzin vermişti bana. Ben şu anda git gene has açtı, gine git gitmiş, git. şu an Ayşe'ye git Ayşe şu anda. Ona ki babam halifeyken se izin istemiş, gömme için izni vermişsin O zaman halifeydi ama bir başka bir ağırlığı vardı, bir yapısı vardı kendisinin. Belki de bunu elisine kalarak izin vermişindir diye babam beni gönderdi sana. Şu anda babam Ömer ağır yaralı ve kurduğum yok. Ölümünü bekleyen bir hasta babam şu anda. Gene izin veriyor musun? Sıza bir şeyinden. Hayır dedi. Ben babana söz verdim. Onun resimini tercih ettim. Babana seyahat söyle benden. Böyle gömüşsün bu şekilde. Geldi. Babam müjde baba müjde. Verdim izin yavrum? Verdi baba böyle böyle anlatayım meseleyi. Allah şükür. Allah, Allah, böyle. Ama oğlum dedi ki, ama oğlum. Ben öldüğüm zaman dedi, beni yıkayın, kefenleyin koyun beni şeyime. Ama tabu değil de, bir zamanlar sahabeler, peygamber divanda götürürler de böyle. O zaman böyle. Bir zamana kadar. Beni de koyun, peygamberini serir diyor. O şeyine divana koyuyor böyle. Ayşe abimizin Evine göre götün İzin al Ayşe'ye izin al ona konuş sen. De ki dedi ya Ayşe o öyle dedi onlara böyle. Ya Ayşe bak şu anda Ömer ölü ödediyo. Babamın Şu anda ölü bak. Ömer halindeyken izin istemiş onu izin vermişin. Yaralıyken ben gelin bana izin vermiştin. Şu bitti öldü artık bu şekilde. Eğer izin verirsen gene yani şu anda Caiman insanlarına izin verirsen, ben buraya gömelim. İzin vermezsen, seni vaki götüreceğiz. Böyle dedi, o, o demet bu şekilde böylece. Öyle yaptılar böyle. üç gün yaşadı, on üç gün sonra Mevla'ya, Resulullah onlara kavuştu, ehlilerle. Allah'ı şevahşet sunar inşallah. Amin. Oğlu yıkandı. Peygamberin serinle o kondu böyle. Dört kişi beni götürüyorlar. Aşağı'nın evine gelirler. Bence. Oğlu Abdullah. Ya Ayşe ya Ayşe. Ne var Ömer? Vaktiyle beni Aşık bir bakalım. Örtü örtü kapalı. Ömer halifeyken Ali böyle. Kelime mesela. İzin istemiş. Ben buraya gömmem buraya için böyle. Ona izni vermişsin. bilmiyorum. Yaralıyken beni gönderdi. Bana izin verdin o zaman böyle. Ama babam yaralıydı ama belki olabilecek ümit vardı ki o zamanlar böyle. Belki. Şu an ümit bitti artık. Ömer öldü şu anda böyle. O Ömer şu anda yatıyor seride. Ömer şu an öldü böyle. Gel izni veriyor musun buraya gömelim? Eğer izin vermesen, cayır çay Gel yeminle götürelim. Hay Allah, gizimireyim ben. O da ben tercih tecrübem bu şekildeydi. Hazır çıktı o seferle. Hazırda koda iken yine o doğru kaldı bana. Bir babası beşeri. Hazır meslim eee namarım da ergrenci. O da çık geldi işte osuz böylece. Hemen oraya kazılar. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabii zü Kübre'ye doğru sağa yatıyor böyle, yatıyor böyle. Halı arkasında Hazır Bekir'in başı Aleyhisselam o omuzunda böyle. Omuzda böyle. Ayakları biraz da böyle. Hazreti Hümet'in de başı Hazibekirin omuzunda. Yazda da gibi böylece. Oraya, Diffen Tekin'in sonraya. Şimdi da üçü ona da beraberler muhtemelen. İşte beraberler. Yani bundan daha bir mutlu olmaz böyle. böyle, böyle, böyle. Yani Peygamber'in yanında ikisi beraber böyle, böyle. Başka mı nasip olmadı böyle. Haz Osman nasıl olmadı mıydı? Haz Küfede şehitler vardı, nasıl olmadı böylece? Çok işte böyle, nasıl olmadı böyle? Orada işte bir yer daha var böyle. Orada kime? O da İsa Aleyhisselam'a diye peranı rivayete koydu böyle. Var böyle. Allah dostları ölmezler bunları böyle bak. Allah dostu ölmezler onları böyle. Ruhan diri diri onları böylece. Bir düğün cemiyeti oldu. Ama İslam uygun verdi öyle böyle. İslam uygun oldu arada. Gece rüyamda çok açık, net bir şey gördüm. Evin için sür nuru böyle böyle. Hiç nuru böyle. Bir kadar nuru böyle. Birisini bekliyorlar belam böyle, böyle. Kapılar böyle. Kimi bekliyorsunuz? Emel gelecek, emel gelecek böyle. O kızı ziyarete. Açık gördüm. Hazreti Semer kız ziyarete gider böyle. Bir de Hazreti Semer geldi muhtemelen böyle. İlk defa orta gördüm. Orta boyu muhtemelen böyle. böyle Toplu kendisi böyle. Dinç yapıldı kendisi. Hazreti tek yalnız böyle. Hazreti işe girdi. Ben dışadayım böyle. Ben de gireyim. Ben işe girdi. Ben de Aleyhisselam ben de girmek kendisine. Demek ki bakın biz layık olsak muhterem bak değil mi? Biz layık olsak muhteremler. Yani diyen onlarla bizi unutmuyorlar. Kabine girince uzman biz seni böyle. Yani Allah dostları onlar gerçek dost. Sanırım onlar muhteremler böyle. Yani bunun dışında kişi belli bir makam bir mevkiye gelir de çok şiril soru böyle. Öldüğü zaman hatı için gelirler, tabi. için gelirler. Hepsi iş adam, hepsi işi vardır. Hepsinin bir işi vardır böyle. Hele hava soğuksa, yağışsa, kar var yağmur falan varsa böyle. Artık böyle acil et işi vardır. Böyle. Ama çabuğan böyle. Devletin başına berbattı böyle. Böyle. böyle. Ama orada başka başı mutan böyle. Başkan emre. İşte oraya bir getir ya bir şey getir, mor yapabilir, şey getirin oraya. Bak bu tarafta. Yani dünyada, yani ben buna şahidim, açık gördüm muhtemelen böyle. Onu aslında bir gelen geldi muhtemelen. Demek onları sevsek, onların yolundan gitsek, onların İslam'a çalışsak, İslam'ı umuz olsak, İslam için biraz şey çektiği şey, şey icabında gerek böyle, İslam için muhtemelen böyle. Yani seni sevsek İslam için böyle, orası çalışsak, çabalasak, inşallah o alemde beraber olsun öyle. böyle. Rabbim e, şu hatana nasip etsin inşallah. İllahü teala Fatiha. Kimisi onu şükranla tövbe etmiş, neyse